İtibar Haber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Ali ve Sahbi Ecma'in Bizleri sizlerle bu mübarek Rabi'ül evvel ayının gecesinde bir araya getiren Allahü Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Bu mübarek ay malumunuz ve mevlit Mevlid ayıdır. Mevlid Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu demektir. Tabii ki Adem Aleyhisselam'dan beri doğumlar devam etmektedir. Ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem doğması kadar büyük bir doğum gerçekleşmemiştir. Ve bundan sonra da gerçekleşmeyecektir. Şairin dediği gibi Ve edimelu min kelem terakat tu ve ahsenu min kelam Talidin nisau hulukte baran min kulli aybin ke annake Ya Rasulallah senden güzelini hiçbir göz görmedi senden güzelini kadınlar doğurmadı Sen bütün ayıplardan uzak olarak yaratıldın sanki sen kendi istediğin gibi yaratıldın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 Yoktur diyor şair. Bu itibarla bu ay, bu mevlit ayı çok büyük öneme hacıdır. Bu mübarek ayın değeri bir yönüyle Ramazan-ı Şerif'ten de büyüktür. Muharrem-i Şerif'ten de büyüktür. Zülhücce-i Şerif'ten de büyüktür. Ne manada söylüyoruz? Çünkü bu Kainatın Efendisi'nin doğduğu bu mübarek ay olmasa, yani onun doğduğu gece olmasa, o doğmasa ne Ramazan bilecektik, ne Kurban bilecektik, ne Kadir Gecesi bilecektik. Onun için kazandığımız bütün bu faziletli geceler, mübarek vakitler, zaman dilimleri hep onun ile şereflenmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayı dolu dolu geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki derslerde Kaanat'ın Efendisi ile ilgili sallallahu aleyhi ve sellem çok konuşacağız. E, bu ay boyunca her salı akşamı konuyu konuşmamızı onun muhabbetine, sallallahu aleyhi ve sellem sevgisine, doğumuyla ile ilgili rivayetlere ayıracağız. Mevlidine ayıracağız. Yani bu tabii bir gece kandil gecesi, mevlit kandili olarak değil de bu ayın tamamı mevlit ayı olarak Düşünüleceği için inşallah tamamını onun sevgisiyle, onun muhabbetiyle ve onun dersleriyle geçirmeye niyet ediyoruz. Ki bu halis imandır. Onu sevmek imanın en büyük şartlarındandır. Kendisi buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. La yüminu ehadukum. Hatta akune habbe ileyhi. Min nefsihi ve malihi ve veledihi. Ve en nasi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 Kütübü sitede geçen bir hadis şeriftir Bu hakikaten büyük bir şart getiriyor bize imanımızı kemale erdirebilmemiz için. Çünkü Allah Teala ben Müslümanım ben iman ettim demekle yetinmemizi istemiyor. Estağfirullah ya yuhel'dine aminu aç hadi kelimesinde. E iman etmiş olanlar iman edin. Buyuruyor. Bu tabii ne manaya geliyor?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 Ee, efendim nasıl geçindi? Mallar var mağazalarda. Bunların bir taklitleri var, bir gerçekleri var. Gerçekleri pahalı, taklitleri değersiz, ucuz. Zaten ucuz oldu mu ne anlıyorsun? Soru işareti koyuyorsun. Acaba taklit mi ki bu bu kadar ucuz? Yoksa bu marka bu fiyata alınmaması lazım. Evet. Nasıl ki aldığımız efendim saatte, gözlükte, ayakkabıda bile bunu arıyoruz.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 E nasıl sabahladın? İyiyim ya Resulallah, bir yerim ağrımıyor. O manada da anlamıyor. Ya ne haliyle sabahladın? Mümin olaraksa bağladın. Ama orada da bir kayıt getiriyor. Hakka yani gerçek mümin olarak sabahladım deyince Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ya harife inneli kulli şeyin hakikaten Fema hakikatü imanik Her şeyin bir gerçeği vardır. Peki sen burada bir iddiaya kalktın.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 Yani onun karşısında cevap vermek, herkes her şeyi ondan öğreniyor. Ama tabi bu sahabe-i kirama da çok ilhamlar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanları bereketiyle, onlar tabi melekleri gördüler, vahyinin içine şahit oldular, Allahü Teala'yı gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini gördüler. E tabi onların imanıyla da bizim imanımız bir olmaz. Onlar üstün bir vasfa sahiptirler.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 Ha altın hataş bana göre denk geliyor. Ondan sonra ken yanzuru arşı rabbi bariza. Sanki Rabbimin arşını gözümle açıkça görüyorum. Yani yakînî imanı tarif ediyor. Gözle görür gibi inanma meselesi. Ve bile âhireti yûkînûn. Onlar ahirete kesin inanırlar, gözle görür gibi inanırlar. Ondan sonra neyi tarif ediyor? Efendim Hazreti Ali Efendimizin levkifel katı mazlete yakını. Ben şimdi gözümden pencere aç, açılsa perde kaldırılsa cenneti cehennemi şimdi gözümle görsem ki gözümün önünde cennet ehli nimetleniyor, cehennem eli yanıyor. Zerre kadar imanım artmaz buyuruyor. Çünkü neden benim imanımda artma payı kalmamış. Öyle bir kuvvetli dereceye gelmiş ki e, görmek bir şey değiştirmeyecek hale gelmiş. Buna yakînî deniyor. Bu görmekten de ileri geçen bir derece.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 Ahiret, sonsuz hayat, bir tane fuzulilik yok. Her şey yerli yerince ve efendim faydalı. Cennet elini görüyorum, cehennet eşiyorlar. Cehennem elini görüyorum. Bağırıyorlar, feryat ediyorlar, ağlıyorlar, inliyorlar. Böylece tarifler yapınca Kainat Efendisi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Esab defelzem. Ey Harise sen gerçek manada imana kavuşmuşsun.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 Efendim Allah kurban ol. Ya Allah'a kurban olma Allah senin boğazının kesilmesini istemiyor ki canın kalsın malın kalsın. E ne olacak? Kaksaba namazık kıl e İşte o çok zor oluyor ya. Tam şimdi saat beşte ben nasıl kalkacağım beşte beş ya. Daha zaten 2'de uyumuşuz. Film yeni bitmiş ya. Ben bu saatte yeni dalmışım bitmiş. nasıl kalkacağım? E şimdi sen nasıl kurban oluyorsun? Niye kurban oluyorsun? İşte ben Peygamberime kurban olayım ben Peygamberim çok seviyorum. Ya tamam da bu kurban olmak lafla olmaz. Sana diyor ki.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 benim ardımdan ölmüş bir sünnetim kim dirilmişse mesela son haftalarda ben bir tadil erken adında bir kitap çıkarttım. Uğraştık ettik bu kadar kitaplardan kaynaklar tercümeler mesela orada yadışlar yazdık. İmam Rabbani Kudüs'e orada ne diyor? Tadil erken terk edilmiştir namaz kılanların çoğu bunu yapmamaktadır namazı hızlı kılmaktadırlar kavme şey şeriat etmiyorlar.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 Bu netice vermeyen sevgi yalan olur. Dava delilsiz kalır. Bizden bu istenmiyor. Bak benim ölümümden sonra sünnetimi dirilten beni diriltmiş gibidir. Bu sünnetini 4000 e aşkın sünnet var. Her şeyin sünneti var. Haçın sünneti ayrı, zekatın sünneti var, namazın sünneti var, abdestin sünneti var, kursuzun, her işte sünnetler var. Evlenmenin sünneti var, boşanmanın sünneti var, her işin sünneti var yani. Bunun tersi bir tat oluyor.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 Allah'ın rızasını aramak uğrunda kazanma yolunda canını satar Allah buyuruyor. Canını satar. Malını değil, canını satar. İsa i̇şte Hazreti bahsediyor. Tefsirde yazdık. Sebebin üzülleri okusanız. Ne güzel ilimler var orada mesela. İşte bu zat dar ağacına çekildiğinde dedi ki müşriklerden biri aşağıdan laf attı idamından önce. Ya dedi dedi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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını. Levken ebadine Benden sonra peygamber gelecek olsa o gelen peygamber Ömer olurdu diyor. hak yanıtı ala Ömer. Allah Ömer'in diliyle konuşur buyuruyor. Radiyallahu. Çünkü o haktan hiç ayrılmamış. Ma'rakal hakku Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı buyuruyor. Dostsuz kalmış. Çünkü hep doğruyu konuşmuş. Onun için de burada da doğruyu konuşuyor.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 Bir insan tanımadan bir şeyi nasıl sevebilir? Peygamberin hakkında ne malumatım var? Siyerinden ne haberim var? Canat Efendimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece hayatı, gündüz hayatı, efem doğumundan vefatına kadar bizim için yaptıkları, çektikleri yani bizim ahiretimizin, kazanmamızın tek çaresi ona bağlılık olduğu, onun bizim için bu kadar çileler çektiği ve şaire bu hususlarda ne kadar bilgim var, ne kadar malumatım var. Konuş desem şimdi sana.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 Zararından sakınıyorsun. Peki sonsuz bir hayat varsa, buna nasıl inanıyorsun da bunun efendim kazancını, karını temin edecek vesileye başvurmuyorsun? Bu iman, bu iman bir anahtar iman. O zaman nasıl bakmak lazım buna? Bu laflar olacak iş değil. Selazüm menkun nefi ve iman. Üç şey kimde varsa diyor imanın tadını bulur buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey.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 Yüz dolara imanı satanlar 200 yüz 50 elli yuraya Dinli değiştirenler kiliselere gidenler Papazlara soranlar Efendim ne basit işlerde Ne numaralar yapanlar Papalara mektup yazanlar Yok siz, siz beni kurtarın ben sizden medet bekliyorum Ben size inandım diyelim. Neresi Müslüman bunlar Neresi Müslümanlar? Şimdi Hakikaten Bunlar ince meseleler Bu, Ağza alınacak işler değil ama ...imanın önemini bilmeyenler... ...konuşur... ...kadın... ...diyor ki mesela ben kızımı evlendirirken... ...ne yapacağım işte çalgı, cengi... ...erkek kadın karışık şöyle bir düğün yapacağım... ...ya hanım kardeşim... ...sen... ...örtülü bir insansın... ...hatta çarşaflısın... ...görüyor musun şimdi işi... ...evet... ...sen şuurlu bir Müslüman olman lazım ya... ...e ne yapman lazım... Ya ...bak burada helal var haram var... Böyle kadın erkek karışık, çalgı çengi falan bunlar helal değil. Benim diyor bir kızım var, ben bunun mürriyetini göreceğim. Evet, gavur olmamada mal olsa bunu yapacağım diyor. Şimdi buraya da bir örnek veriyorum size. Bu yaşanmış bir hadise. Üstadımız hazretlerinden dinlemişiz bunu. Burada ne örnek veriyorum? İslam bu kadar ucuz mu ki? İman bu kadar değersiz mi ki? kızının düğününde göbek atmak için eğlenmek için veyahut da kadın erkek karışık bir merasim yapma meselesinde hemen imanla karşı karşıya de gavur olmama da mal olsa bunu nasıl dersin ya göz bakarak ateşe girmeyi göze alıyor musun almıyorsun Sen gavur olmayı nasıl göze alıyorsun demek iman senin için çok önemsiz bir şey ki kaybetsem ne olur kazansam ne kar kaybetsem ne zarar yazık olur bu iman bize lütfedildi bu kadar dünyada insan var Bizden akıllıları var, bizden güzelleri var, bizden şöhretleri var, bizden zenginleri var. Bunlara iman nasip olmadılar. Bize Allah seçti. Hüvet sefakum. O sizi seçti Allah buyuruyor. Bu imanın bize nasip etti. bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet olma şerefini bize bahşetti ya. 12 bin peygamber müracaat etti ya Rabbi. Bizi peygamber edeceğine Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet etseydin dediler.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 Ama bir de buraya ümmet olma şerefi var. Bu kadar lütuflar, nimetlere mazhar bulunuyoruz. Bu mübarek ayda teşrif etti. Hazreti Kur'an onunla bize geldi. Allah'ımızın emirleri, ayetleri onunla bize geldi. Şimdi biz onun yolunu ne değişebiliriz ya? Hele ki iman pazarlığa girer mi? İman söz konusu olduğunu gavur olmama da mal olsa denir mi ya? Efendim? Gavur olayım ki şöyle yapacağım. Efendim? Efendim? Bu laflar ne kadar basit laflar, ne ucuz laflar bu konuşulacak laflar mı bunlar ya? Bir insan aklından bile geçirebilir mi ya? Şu şartla yavur olurum veyahut da şöyle olursa din değişebilirim. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir meseledir? Adam Hristiyan kıza aşık oluyor, kız diyor buna ki Hristiyan olursa evleniriz, bu da Hristiyan oluyor. Bu ne iştir? Allah. İmanını veriyor, kafirliği, Hristiyanlığı satın oluyor, neymiş? Bir kadından evleneceğim diye. Müslümanlardan evleneceğim mi yok? Efendim. Veya da evleneceklerin arasında sana bu şartı getirmeyen niceleri yok mu? Var. E sen niye gidiyorsun kaçınıyorsun da? Ben Hristiyanlığı da tercih ediyorum. İşte ne yapalım? Bu benim sevdiğim. Bununla evlenmem için ben Hristiyan oluyorum. İnsan keyif için efendim. E, yok aşk muhabbet laflarıyla gidip ateşe yanam mı ya? Gel bakalım kibriti çekeyim de parmağını uzat bakayım da. Ya da mumun önüne getir bakalım da yanıyor mu yanmıyor mu çekiyor musun çekmiyor musun anlayalım. Sen bu ateşin yaktığına inanmıyor musun? Ha inanmıyorsan o başka ama madem ki biz inanıyoruz bunun hakikatine ermemiz lazım. Hakiki imana erişmeden ölmememiz lazım. Allah'ımız bize diyor. emrediyor. Ve la temutunne illa ve entüm İslam'dan başka bir hal üzere sakın sakın ölmeyin.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 Üzerine de diyor tabak gibi kapatılacak. Ya insan bari ne bileyim ateşte yanmanın haşa ve kella tabii ki dayanılacak bir tarafı olmaz ama belki üstün açık yerde yansan bir yerlenir misin acaba sağa sola bir hava mı alırsın acaba? Yani sen şimdi burada bir de tüpün içerisinde tüpün de kabağı kapatılmış bağırda dur. Ne sesin dışarı gider ne kimsenin ses sana gelir.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 İmanın tadını tatmak isteyenler bu üç şartı yerine getirmeye gayret etsin. Şimdi bu mübarek Rebiülevvel ayı münasebetiyle bu şartlardan birini yerine getirme fırsatı bulmuş bulunuyoruz. Bu da nedir? Madem ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden çok sevmek iman alametidir ve kamil mümin olmanın nişanıdır. Öylece biz onun doğduğu bu ayda çok ferahlanacağız çok sevineceğiz, meşru surette kutlamalar yapacağız kandil gecesi sadece kandil gecesi değil bu ayın tamamı bu hususta konuşulacak, sohbetler yapılacak ayet kerimelerden, hadis şeriflerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve rahmet oluşu bahsedilecek, bu hususta inşallah önümüzdeki dersleri izleyeceksiniz takip edeceksiniz, şimdi sizin vazifeniz ne sen bize bir ders var biz onu yapalım ben size en büyük ders olarak neyi veriyorum, zaten bu hususta yazılmış eserlerim var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti var Efendimiz sallallahu eşleri, çocukları, Efendim akrabası, bütün hayatıyla ilgili kısa, özet bir şekilde. Bunu mesela kesin okumak lazım Sen Peygamberi tanıması lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra efendim Dürr-i kasidesi var. İnşallah önümüzdeki derse başlayacağım. İmam-ı Azam Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda söylediği o kasidede Ya seyyide sâdâti tüke kâsidâ ercû ridâka ve ehtemî bihimâkâ diye başlıyor. Bu mübarek kaside yedi gün okunsa ne muradın has, isterse hasıl oluyor. Ve mübarek kasidenin bir de şerhini yaptık size. Burada neler anlatılıyor? Her bir beyt izah edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve mucizeleri, güzellikleri, faziletleri, şerefleri. E bunları okuyun. Tam mevlüt ayındayız. Bunlar okudukça marifet hasıl olur. Tanınma artar. Tanımak arttıkça sevgi artar. İnsan sevdiği şeye efendim e, tanıdığı şeyi daha çok sever tanımadan efendim böyle uzaktan ne kadar sevebilir bilgimizi artıralım ilmimizi artıralım sevgimizi Allah artırsın imanımızın nurunu artırsın diye dua edelim ondan sonra en büyük mesele nedir haftaya salıya kadar herkes seferber olacak telefonlar mesajlar susmayacak durmayacak mevlüt ayı geldi tebrik ederim kandilden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ayla müşerref olduk kavuştuk diye sevinç belirteceksiniz Men feriha bina ferihna bihi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bizim doğduğumuza ve bize ümmet olduğuna sevinirse biz de onun peygamberi olduğumuza seviniriz ve ona şefaat ederiz. Öylece bu sevincimizi göstereceğiz, izhar edeceğiz, herkesi haberdar edeceğiz. Yine benim ölmüş sünnetlerimi ihya edenler buyurduğu üzere bu mevlüt okumakla sadece bir kuru mevlüt okumakla anlaşılacak bir şey değil. Çünkü bu takdirde efendim, Mevlüt Han'ı tutarsın, Mevlüt Han e, asılır, e, dört elifi, sekiz elif yapar, çeker, ağzını kenara efendim, o tarafa bu tarafa çevirir, eder bir şeyler, okur. Okur ne olur? Bir şey olmaz, okuyan para alır, dinleyen şeker alır, okutan hava alır, başka bir şey olmaz yani. Ama mesele ne? Ne anladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okundu. Ne okunanın manasından bir şey anladın? Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletinden, şerefinden bir şey anladın. Ne etkilendin, ne bir sünnete ittiba etmeye karar aldın. Hiçbir şey yok ki bunun. Tamam mevlüt okunacak. İnşallah biz de kandil gecesi mevlüt okuyacağız. Berzenci mevlütü, Arapça mevlüt okuyacağız. Mevlüt okunduğu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur. Kendisi teşrif eder. Bunda şüphe yok. Biz buna karşı değiliz. Efendim babamız Hacı Ali Aydar Efendi Hazretleri okuturdu oğlu Bahat'ın abiye kendisini dinlerdi mevlüt okunması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla sevinilmesi tabii ki çok büyük ruhaniyet getirir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini celbeder bunlar da hemfikiriz ama esas onu tanımaya ve tanıtmaya uğraşacağız onun güzelliklerinden anlatmaya çalışacağız bu itibarla hepiniz seferber olacaksınız bir hafta konunuz gündeminiz bu olacak Önceki haftalar zaten ondan sonra hemen kandil geliyor haftaya ben burada salı gün konuştuğum kandilden bir gün önce oluyor Hemen ertesi gün çarşamba Mevlid gecesi 12. gece olduğundan şimdi hepimizin vazifemiz nedir soranlar haftaya kadar ne yapalım bütün milleti haberdar edelim saat 9 dedi mi salı akşamı internetlerle uydularla radyo çeken yerlerde radyolarla kadın erkek toplanacak sohbetin başında bir gece kimin aşkına Muhammed Mustafa aşkına aleyhi ve sellem kimin adına Resulullah adına kimin anısına o Allah'ın sevgilisi anısına. Ondan bahsedilecek, meclis kurulacak, konuşma yapılacak. Bu muhabbet, bu sevgi Allah'ın sevgilisinden gelecek. Bu itibarla ne olacak? Onun da şefaati bize erişecek. Çünkü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Her kim benim doğumuma sevinerek harcama yaparsa, infakta bulunursa, yemek yedirirse, eşe, dosta ikramlar yaparsa... Bizim de şefaatimiz ona ulaşacak. Şimdi o kadar sevaplar vaat ediyor. Onlar da inşallah önümüzdeki derste konuşulacak. Ne demek istiyorum? İnsanlar tabii kimileri inek kesiyor, kimileri pilav dağıtıyor, kimileri yemek yediriyor, ikramlar yapıyor. Hepsi makbul olsun. Bunlar çok değerli şeyler. E siz diyorsunuz biz ne yapacağız işte biz, bizim bir vazifemiz yok mu? Size de en büyük işi söylüyorum. En büyük iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkından, sevgisinden, muhabbetinden, mevlidinden mahrum olan Nice kardeşlerimiz var. Bunları gününden, gecesinden haberdar edeceğiz. Ayından, mevsiminden haberdar edeceğiz. Bak o peygamberimiz, o şefaatimiz bu ayda doğdu. Biz de buna sevinerek ondan bahsedeceğiz. İnşallah salı gecesinde herkesi siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatten aile olmak için niyet edesiniz. Ne diye? Ben Resulullah'ın doğduğu aya kavuştuğum için, doğduğu geceye kavuşacağım için çok sevinçliyim. Bu sevincimin izharı olarak, belirtisi olarak her gece bu sevincimi ortak ediyorum, paylaşıyorum, duyuruyorum. Mübarek resul sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu mübarek gece geliyor. Efendim kardeşler, Lale Gül efemde 88.4'te salı gecesi saat 9'da buluşalım, bir araya gelelim. Ve en büyük meseleleri konuşalım. Bundan büyük mesele yok. Bu iman tazeleme meselesi, bu imanı kemale erdirme meselesi, bu sonsuz hayatı kurtarma meselesi, bu iki cihan saadetine erişme meselesi, geri kalan hayal evham sen onları bir bırak. Sen en büyük gerçek olan o Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşkına yapış. Sevgisine sarıl. Sünnetine ittiba et. Ve ondan bahsedilecek olan konuşmalara çok önem ver. Her işi geri bırak. Benim peygamberimden anlatılması demek iman tazelemek demektir. Ben onu ne kadar tanısam o kadar imanım güçlenir. Öyleyse bunu efendim önemseyeceğiz. Bunu herkese ulaştıracağız. Bu vesileyle inşallah şimdiden Mevlid ayına efendim kavuşmamızı hepinizin adına tebrik ediyorum. Allah Teala hayırlara vesile eylesin, mübarek eylesin. Hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle pürnür eylesin. Kalplerimizi meşgul eylesin. Kılıflasın, kaplasın. Bütün sevgilere ağır bastırsın. Allah kendi sevgisinden sonra Muhammed Mustafa'dan daha fazla kimseyi sevdirmesin. Sallallahu aleyhi ve sellem imanın tadına erdirmeden canlarımızı almasın. Allah Teala Muhammed Mustafa'nın sevgisini, muhabbetini sallallahu aleyhi ve sellem Bizlerin kalbinde malımızdan, canımızdan, çoluk çocuğumuzdan, her şeyin sevgisinden ileri geçirsin ve bu hale kavuşmadan noksan imanlarla, taklit imanlarla, surete imanlarla ölmekten bizleri muhafaza eylesin. Bir defa dert edelim, derdimizi bilelim, derdini bilmeyen dermen olmaz, bir teşhisi doğru yapalım ondan sonra hangi noktaya yöneleceğiz Ağırlaşacağız inşallah Bumbaregay vesilesiyle Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Bizlere ne büyük Bir şeref bahşettiğini Konuşmalara devam ederek Sizlerde evlerde ocaklarda her yerlerde Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Anısına yazılan kitaplardan Eserlerden çoluk çocuğu da haberdar Edelim inşallah Böylece Rabbim imanımızı Rabbimize emanet edelim Allah imanımızı bize bağışlasın Muhafaza etsin şerlerin dolduğu bu ahir zamanda bu fitne fesat döneminde Allah Teala kendi muhabbetin ve Muhammed Mustafa Asır, sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin gün, be gün artmasına vesile olacak inançlara amellere, cemaatlere, cemiyetlere kavuşmayı üzere müyessereyiz Allah sebepler yaratsın Rabbim engelleri bertaraf eylesin inşallah tabi sebepler artıyor, kolaylıklar oluyor ama himmetler azalıyor eskiden ayaklara geziyorduk tek tek gidiyorduk Vilayetler arası dolaşıyorduk, sohbetler yapıyorduk. İnsanlar da çok uzaklardan geliyorlardı. Hakikaten, efendim, kilometrelerce yollardan, bin kilometreden, bin beş yüz kilometreden geliyorlardı. Çok istifade ediyorlardı. Şimdi tabii ki imkanlar arttı, herkese bir düğme kadar yakın oldu. Efendim. Herkes arabasında, dükkanda, evinde oturduğu yerde dinleyebiliyor ama Rabbim edebine riayet nasip eylesin. Çünkü bu işler edepsiz olmaz. Edepsiz insan mahrum olur. Ez hudajuyy tavfikiy edab bi edab mahrum ez yani ne buyuruyor Mevlana Hazretleri Rabbimden edebe muvaffakiyet isterim çünkü edepsiz insan Rabbinin lutfundan mahrum olur. Burada neyi kastediyorum? Tabii bu sohbetlerde, bu derslerde ciddiyet lazımdır. Dinlerken ciddi olmak lazım. Dünya kelam konuşmamak lazım. Huzur üzerine oturup dinlemek lazımdır. Aksi takdirde üstadımız Hazretlerinin buyurduğu gibi efendim bir yandan teyip çalacak, bir yandan radyo çalacak, efendim, bir yandan sohbet yapılacak, adam bir yandan çay içecek veyahut sigara içecek, bacak bacak üstüne atmış, şakur efendim şeker karıştıracak tabağı, bardağı. E böyle bu ciddiyetsizlik olur. Ciddiyetsizlik ve edepsizlik hidayet getirmez. Bereket getirmez. Onun için e, tabii ki sizler her halükarda, her tavır ve şekilde e, dinlemekte muhayyersiniz. Serbestsiniz ama değer verdiğiniz kadar değer göreceksiniz. Biz sizi e, görüp izlemek şansına sahip değiliz ama hepimizin Rabbi hepimizi her yerde görüp izlemektedir. Kalbimizdeki niyetleri de bilmektedir. Biz Allah ve Resulünün aşkına bu dersleri kuruyoruz. Rabbül Evvel Mevlüt ayı münasebetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi anısına bu dersleri devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki derslere efendim, ciddiyetle Azami bir rağbetle iştirak edelim ve birbirini bilinçlendirelim, şuurlandıralım edep üzere. Kâinatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki konuşmalarda imanlarımızı kuvvetlendirme niyetiyle, imanlarımızı tazeleme niyetiyle, suretten hakikate yükseltme niyetiyle, buna güzel niyet yapalım, tasihi niyatta bulunalım, niyetlerimizi düzgün yapalım, niyetsiz iz, amel olmaz ne diye dinliyorsun? Hocanın açığını arayacağım. Ara. Hocanın her tarafı açık zaten. Nasretti hocanın türbesini geçti. Her tarafı açık. Kapıda kilit. Efendim, bakayım ne diyor? Bakayım ne diyor? Diye. Ne dinliyorsun? Ne diyeceğim yani? Ben burada Allah Resulü'nden bahsediyorum. Sen de ben de başımı çaresine bakalım. Bu imanı biz hakikate erdiremeden ahirete gidersek sen de yandın, ben de yandım yani. Bu arada ben kazandım sen kaybettin diye konuşmuyoruz ki ya. Burada müşterek bir derdimiz var. İman bize emrediliyor surette kaldık lafında kaldık bu için tadını tadamadık yani mahrum bir durumdayız ya. bunu Bu mahrumiyeti nasıl gidereceğiz sonsuz ahirette nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınları sevdikleri komşular arasında sonsuz bir istikbal. Ya bu öyle istikbal ne demek bu ya sen 3 senelik 5 senelik hayatı olup olup mesela değil bunu istikbal sayıyorsun da ebedi ahiret sonsuz hayat sonu yok ya. Katır trilyon senedir desene ahirete kafir olursun. Çünkü sonsuzlukta sene koyulmaz ki ya. Halidine fiya Kur'an ebedi mefhumunu. Bir de Halidine ile gidiyor, Halidine, hulut muhallet ebedilik diyor. Bir de ebedi diyor peşine bir daha. Yani burada hiç sonsuz bir alem. Bizim kafalar bunu kavrayacak güçlü değil yani. Biz hep sonlu sınırlı şeylerin içinde mahpus kalmışız. Sonsuz ve sınırsızlıktan bahsediyoruz. Böyle bir hayat var önümüzde. Bunu kazanmak için ne değmez yani. Yaptığımız işler iş midir? Bu Bunlar gayret midir? Bu ne kadar gevşekten böyle bir efendim, ucundan tutmuşuz, yine de nasipliyiz, yine de saadetliyiz, yine de bahtiyarız ki Allah'a Celle Celaluhu kul olduğumuzun farkındayız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, müminler arasındayız, inananlar arasındayız, en azından tabii inkar edip yalancı diyenler arasında değiliz. Yani çok hamd etmemizin mucip durumlarımız da vardır, şükredersek Allah artıracaktır inşallah, edeberi ayetle mahrum olmayacağız Muhammed Mustafa'mız ile sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gelen bu zat bu mübarek ayda gelmesi münasebetiyle bu ay hepimiz için rahmetlere vesile olacaktır inşallah. Şairin dediği gibi in mühri Muhammed berdilimen nakşini giyin, Mustafa ma cae illa rahmetellil alemi ne buyuruyor? Bu Muhammed mühürü sallallahu aleyhi ve sellem Yüzük taşında, yüzüğün kaşındaki nakış gibi benim kalbimin ve gönlümün üstünde nakşedilmiştir. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ancak alemlere rahmet olarak gelmiştir. Bu rahmetten istifade edelim. Ne olur dünya ahiret zahmetten kurtulalım, rahmete nail olalım. Allahu u ve Teala cümlemizde tesirlerini halk eylesin, cümlemize hidayetler bahşeylesin, amin diyen dillerinizi de nar-ı cehibinden. Azade eylesin amin Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifud ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin İyi ki